Hakikati Muhammediyeyi idrakte Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ebu Cehil farkı. Görüş Farkı Kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem alemi teşrif etti. Ebu Bekirler o nur'a pervane oldu. Ebu Cehillerse düşmanca cephe aldı. Hazreti Mevlana bu farkın sebebini ne güzel tespit etmiştir. Ebu Cehil Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gördü de Haşim oğullarından çirkin bir yüz belirdi dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Haddini geçtin ama doğru söyledin. Halbuki Hazreti Ebubekir radıyallahu an Fahri Kainat Efendimizi görünce "Ey güneş, sen ne doğudansın ne batıdan. Latif bir nurla parla." diye hayranlığını ifade etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da Ey şu değersiz dünyadan kurtulan aziz varlık, doğru söyledin diye buyurdu. Orada bulunanlar hayretle sordular. Ey insanların en şereflisi, en büyüğü! Onlar birbirine aykırı düşen sözler söylediler, fakat siz ikisine de doğru söyledin diye buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ben Hakk'ın kudret eliyle cilalanmış bir aynayım. Her kim bana bakarsa, kendi nasılsa bende kendini öyle görür. İşte asrımızda türeyen Ebu Cehil tıynetli müfterilere, yedi asır öncesinden Hazreti Mevlana'nın cevabı. O rahmet peygamberini katil suretinde göstermeye çalışanlar, o ilahi aynada kendi vahşi, kan dökücü iğrenç suratlarını gördükleri için beyaz perdeye bu kara lekeleri sürdüler. Fakat beyaz perdeye de ekranlara da yansıttıkları ancak kendi portreleri oldu. Ebu Cehil zekiydi, akıllıydı beyni Allah'ın verdiği melekelerle mücehhezdi. Fakat gönlü bir çıfıt çarşısı halindeydi. Kalbi haset ve kin doluydu. O kalbin hidayet gibi bir arayışı, hakikati bulmak ve tabi olmak gibi bir derdi yoktu. Bu sebeple varlığın nuruyla muasır olmak, onun mucizelerine şahit olmak gibi lütuflara eriştiği halde, imanın öncülerinden değil, küfrün ele başlarından oldu. Hazreti Ebubekir Bekir anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi kokusunu alınca, bu yüz yalancı bir insanın yüzü değil, haktan haber veren mübarek bir yüz diyerek, gönlü, iman ve muhabbetle doldu. Yani, o mübarek simayı görmekten başka mucize sormadı, istemedi, ihtiyaç duymadı. Ebu Cehil ise hakikati bulmak derdine düşmediği için ayın ikiye bölünmesi gibi yüzlerce mucize gördüğü halde yine de imana gelmedi. Hz. Mevlana rahmetullahi aleyh, Ebu Cehil'in şahit olduğu mucizelerden birini de şöyle anlatır. Kim, Kim söylesin? söylesin? Bir gün Ebu Cehil, aklı sıra Peygamber Efendimiz'i imtihan etmek için, avucunda ufak taş parçalarını gizleyerek sordu. Ey Ahmet, çabuk söyle bu nedir? Eğer sen gerçek peygambersen, eğer göklerin sırrından haberin varsa, bil bakalım, ...şu avucumda gizlediğim nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...müthiş bir cevap verdi. Ben mi elindekilerin ne olduğunu söyleyeyim... ...yoksa onlar mı benim gerçek peygamber olduğumu söylesin? Ebu Cehil, bu ikincisi imkansız olamaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...evet... ''Zahirde imkansızdır, fakat Allah'ın gücü kudreti bundan da üstündür.'' buyurdu. Bu esnada Ebu Cehil'in avucundaki kırık taş parçalarının her biri, kelime-i getirmeye başladı. Her bir taş, ''La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah.'' Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyordu. Ebu Cehil taşlardan bu sözleri duyunca öfkeyle onları yere çarptı. Mucizeler iman ehlinin yakınine yakın katar, imanları zindeleştirir. Fakat küfrü inat Haset ve düşmanlık temelli olanlar için mucizeler ancak hüsranı artırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de böyledir. Ayeti Kerim'de buyrulur: "Ve nenzilü minel Kur'âni mâ huve şifâ'un ve rahmetul lil mü'minîn ve lâ yezîdu'z zâlimîne biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için şifa ve rahmettir. zalimlerinse yalnızca ziyanını artırır. El-İsra 82 Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh misali bir gönülle bakan hak dostlarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de şöyle diyor. Ayine-i Rahmani, nur-i sübhani, sır-ı seb'ul mesani sensin ya Resulallah. Sen ilahi rahmetin aynası, müşriklerin iddialarından münezzeh, Rabbimizin lütfettiği tertemiz nur ve Kur'an-ı Hakimin sırrısın ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeref ve kâmetini ifade sadedinde Hazreti Mevlana, Siyer-i Nebi'den şu manzarayı hatırlatır. Hira'daki kanat Cebrail aleyhisselam sadece bir kanadını açınca doğuyu da batıyı da kaplamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce, ona bu heybeti verenin büyüklük ve azametini düşünerek bir müddet kendinden geçip bayıldı. Lakin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer hakikati Muhammediye'nin o akıl almaz kanadını açsaydı, Cebrail ebedi olarak kendinden geçer, bir daha kendine gelemezdi. Zira Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le beraber Sidretül Münteha'ya varınca Cebrail durmuş ve Ya Resulallah sen buyur ben seninle müsavi değilim buradan öteye bir kere kanat çırpsam yanar kül olurum demiştir. Fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Varlığın göz bebeğidir. Alemin yaratılış sebebidir. Hz. Mevlana buyurur, İki dünya bir gönül için yaratılmıştır. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım. İfadesinin manasını düşün, O gönle girmeye çalış. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu cihanın yaratılışına vesile olduğu gibi, öbür dünyanın, ahiretin de kurtuluşuna vesiledir. Risalet hayatının bütün gayesi ve gayreti bu istikamette olmuştur. İnsanlığın hakkın rızasına erişebilmesi için zahirdeki ve kalpteki putlarla mücadele etmiş, kabetullahı ve nazargahı ilahi olan gönülleri tertemiz eylemiştir. Meblana Hazretleri hatırlatıyor. Ey bugün Müslüman bulunan kimse! Eğer Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin sağyu gayreti ve putları kırdırmak hususundaki himmeti olmasaydı, sen de ecdadın gibi putlara tapardın. Onun şefkatli davetiyle hidayete erişen Halit bin Velid radiyallahu anh, bir seriye esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konaklamıştı. Aşiret reisi ona, ''Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anlatır mısınız?'' dedi. Halid bin Velid radıyallahu an ''Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ebedi güzelliklerini anlatmaya gücüm yetmez. Tafsilatıyla anlatmamı istersen bu mümkün değil.'' dedi. Reis bildiğin kadarıyla anlat. Kısa ve öz olarak tarif ettiğince Hazreti Halit şu karşılığı verdi: "Rasulü Ala kadril mursil. Gönderilen gönderenin kadrince odur. Gönderen alemlerin Rabb'i, kainatın haliki olduğuna göre." Gönderilenin şanını var sen hesabet. Bugün de o hidayet güneşine hakaret edenler ondan uzaklaştıkça kararan nefis şeytan ve akıl putlarına tapınan betbahtlardır. Akıl da eğer Hazreti Fahri alemin getirdiği ölçüler muhtevası altında disipline edilmezse insanlığı hayıra götürmeyeceği gibi şerre sevk eder.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 istiraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun. Dolayısıyla gönüller onun getirdiği rahmet yağmurlarıyla arınmalı, tertemiz, selim bir kalple onun hidayet nuruna pervane olunmalıdır. Hasetle dolu bir gönül, Allah Resulündeki güzelliği temaşa edemez. Şeytan aşağılıktan utandığı yani Hazreti Adem'e secde etmenin ve onu üstün görmenin kendisini küçük düşüreceğini sandığı için alçaldı. Yüzlerce kötülüğe düştü. O, topraktan yaratılan Adem'in ilahi halife olmasına haset ederek, ona secde etmedi de, böylece kendisini yüceltmek istedi. Fakat yücelik nerede kaldı? Gözlerinden, kanlı yaşlar boşaldı. Ebu Cehil de asil fakat yetim ve servetsiz bulunan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olmasına haset etti de hasedi yüzünden kendisini aziz peygamberimizden üstün tutmaya kalkıştı. Hazreti Mevlana Hazreti Musa'nın dilinden nübüvveti kabul edemeyen idraklere şöyle seslenir. Peygamberliğimiz bizim için güneş kadar açık ve parlak, düşmanlar içinse muzdim geceler kadar karanlık. Acaba Firavun'un ordusu bu alemin kuşluk vaktinin güneşiyle doluluğunu nasıl olur da göremiyor? Gözleri açık, kulakları açık, ve bu parlak zekalarıyla beraber hakikati görüp işitmiyorlar. Allah'ın gözleri bağlamaktaki gücüne, kudretine hayranım. Ben onların gafletine şaşıyorum. Onlar da benim peygamberliğime, hakka davet edişime şaşıyorlar. Onlar bir baharın yetiştirdiği dikenlerdir. Bense, o baharın çimeniyim, Yaseminiyim. Evet, hakikati Muhammediye, cihanı kaplayan bir güneş kadar pırıl pırıl, berrak, şeffaf ve aşikardır. Fakat körlere güneşten bir nasip olmadığı gibi, manen kör olanlar da onu idrak edemezler. Yarasaların, Gündüzleri hep karanlık yerlerde yaşayıp, geceleri ortaya çıkmalarından ilhamla şair şöyle demiştir. Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur dide-i huffaş ziyadan. Ahlak ve fazilet açısından kusurlu olanlar, bu hususlarda mükemmel olanlara karşı kıskançlık besler. Nitekim yarasaların gözleri de ışıktan rahatsız olur. Bu rahatsızlık ahlaktan ve faziletten mahrum sinelerde kin ve nefreti kaynatır. Ve küpten içinde ne varsa o sızar. Yani edepsizlik, hürmetsizlik, alay, hakaret, iftira... Bu hürmetsizlik ve edepsizliklerse arşı alayı titreten gazab-ı ilahiyi galeyana getiren şenaatlerdir. Çünkü elçiye yapılan elçiyi gönderene yapılmış demektir. Kime karşı bu edepsizlik? İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyuyla birleşmiştir. Bilgisizliğimiz, körlüğümüz yüzünden Hakk'ın velilerini hor görmek, onları incitmek istiyoruz. İptila belaya uğrayış bir hastalıktır. Belaya uğrayan kişiye acırlar ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki, başkalarını da yaralar ve incitir. Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir? Oysa bir Allah adamının, yani bir peygamberin veya velinin gönlü incinmedikçe, Allah hiçbir kavmi rezil ve rüsvay etmemiştir. Allah'ın son elçisi Hatem-ül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret edenler de, tarihte peygamberleriyle alay eden, onlara hakaret ve iftiralarda bulunan kavimlerin başlarına gelen felaketlere uğramaktan korkmalıdır. Ayet-i Kerimelerde buyurulur, وَلَكَدِسْ تُحْزِيَ بِرُسْلِمْ min قَبْلِكَ fahak billazina sahiru minhum ma kanu bihi yastehziun ey habibim senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey azap kuşatı vermişti el enam 10 "ذالك جزاؤهم جهنم kafaru كفروا واتخذوا آياتي ورسولي خذوا. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. El-Kev 106." Bu sebeple hidayetin gerçekleşebilmesi için Hazreti Mevlana önce edebe davet eder. Edeb şeytanın katili. Efendi, bilmiş ol ki edep insanın bedenindeki ruh gibidir. Aslında edep Allah dostlarının gözü ve gönül nurudur. Eğer şeytanın başını ezmek dilersen, Gözünü aç da gör ki şeytanın katili edeptir. Gözünü aç da baştan başa Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an'ın bütün ayetleri edep talim eder, edep öğretir. Sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül al. Al da o gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin. Nur versin. Hak dostu olan bir insanla bir an beraber bulunmak bir ömre bedeldir. Ondan düşen bir kıl ise kıymetli bir madene bedeldir. Fakat hak dostlarının zıttı olan öyle katı kalpli insanlar da vardır ki, onlarla bir arada bulunmak ve konuşmak şöyle dursun, Onları görmemek ve onlardan uzak olmak cihan mülküne bedeldir. Gönlüme dedim ki, önde olmaya heves etme, lütuf merhemi ol, inciten diken olma. Kimseden sana bir kötülük gelmesini istemiyorsan, kötü sözlü, kötülük öğreten, kötülük düşünen olma. Her halinle ameli salih içinde ol. Peygamberlere ve hak dostlarına karşı edep ve hürmetin kazandıracağı hidayete Hazreti Mevlana şu misali verir. Firavun'un Hazreti Musa ile müsabaka yapmaları için topladığı sihirbazlar ulul azm bir peygambere, Allah'a yakın yüce bir kula Müsabakanın başında öncelik tanıyarak nezaket, irtifat ve hürmet gösterdiler. Sırf bu hürmetleri vesilesiyle tevhid akidesine geldiler, hidayetleri nasip oldu. Fakat o büyük peygamberle müsabakaya çıkmaları sebebiyle de dünyevi bir cezaya uğradılar. Firavunun işkenceleriyle şehit oldular. Bu sebeple hakkı arayanlara, nefsin ve şeytanın elinden kurtuluş arayanlara, gafletin sağırlaştırdığı kulaklarını açmak isteyenlere, bütün insanlığa tek çare Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdedir. Peygamberlerin gönüllerinde öyle diriltici nameler vardır ki, o nameler hakkı arayanlara kıymet biçilmez bir hayat bağışlar. Ey gafil, Ey gafil insan, insan madem, madem ki peygamber, peygamber değilsin, değilsin, ötelerden peygamber haber alamıyorsun, sana uyanlar da yok. da yok. Bu yolda, Bu yolda haddini, haddini bil. bil, kendi safında kal, ileri, ileri gitme. gitme. Yürüdüğün, yürüdüğün hakikat yürüdüğün yolunda, yolunda da büyük da bir velinin bir arkasından, yürü arkasından yürü ki, ki bir gün nefsaniyet kuyusundan çıkıp Hazreti Yusuf gibi bir mana padişahı olasın. Gönül kulağına gaflet pamuğu tıkama, hak dostlarının sözlerine kulak ver de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun kıtmiiri ol. Onun yoluna kıtmir olan insanlık şerefine ulaşır. Nebiler ve veliler silsilesini kastettiği sonsuzluk kervanının ardında bir kıtmir, üç ayakla seken topal bir köpek olduğunu söyleyen Necip Fazıl'ın dediği gibi ebedi hasat için o gülün esiri olmak hakiki hürriyettir. Sonsuzluk kervanı istemem azat Köleniz olmakmış, olmakmış gerçek hürriyet, hürriyet. Ölmezi hürriyet. bulmaksa hürriyet. biricik niyet, Bastığınız, Bastığınız yerde hürriyet. ebedi hasat, Sonsuzluk kervanı istemem mazat. Ümmeti olarak biz onda, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de fani olmalıyız. Onun yolunda türab olmalıyız, çünkü bu aynı zamanda bir vefa borcudur. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem de her şeyiyle kendini ümmetine vakfetmiştir. Hazreti Mevlana anlatır. Ey insanlar! Siz hepiniz birbirinizin sürüsü ve çobanısınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse Hepinizin çobanıdır. Halk sürü gibidir. Peygamberse onun güdeni. Çoban sürüsüyle uğraşmaktan korkmaz. Fakat onları sıcaktan ve soğuktan korur. Çoban eğer sürüye kahırla bağırsa bile bil ki bu bağırış, bütün sürüyü sevdiğindendir. Allah Teala... Nebileri ve velileri alemlere rahmet olarak dünyaya göndermiştir. Bu yüzden halka bıkmadan, usanmadan nasihatte bulunurlar. Bu nasihatleri dinlemeyip kabul etmeyenler için de Ya Rabbi, Sen bunlara acı, rahmet kapısını bunlara kapatma diye yalvarırlar. Sen aklını başına al da Velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de üzüntüden, korkudan kurtul, manevi rahata kavuş, eminliğe eriş. Fırsatı kaçırmadan ve tereddüde düşmeden bu fani alemin aldatmacalarından sıyrılmış, kendini tamamıyla hakka teslim etmiş olan kamil insanın eteğini tut ki, Ahir zamanın, şu bozulmuş dünyanın fitnelerinden kurtulasın. Velilerin sözleri, ab-ı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak gibidir. Fırsat eldeyken ondan kana kana iç Gönlünde manevi çiçekler güller açılsın. Peygamberler ve onların varisleri, yani insana kamil olanlar beşeriyet nikabı ile örtülmüş birer güneştir. Onların himayesine sığın ki seninle binbir pazarlık yaparak sana düşmanlık eden nefsinin elinden kurtulasın. Kur'an-ı Kerim peygamberlere iman yolunda akıl engeline takılanların çoğu kez Allah elçilerinin bedenen bir beşer, bir insandan farksız oldukları hakikatini aşamadıklarını bize bildirir. Hz. Mevlana bu takıntının iblis tohumu olduğunu belirterek ikaz eder. İblisin Adem'in cesedine takıldığı gibi, sen de velilerin cesetlerine takılma. Onlardaki halifetullah, Allah'ın halifesi olma sırrını gör. Allah'ın peygamberleri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri birbirine dost yapıp onlar ne güzel dostlardır buyurduğunu işitmedin mi? Bilmez misin ki dosttan ayrılan rüzgar bir daha kımıldayamaz. Ocağından ayrılan ateş söner ve kül haline gelir. Bağlar ve bahçeler suya bigâne kaldığı an kuruyup çoraklaşır. Bilmez misin ki gönülden gönüle pencereler vardır. Birbirine bağlı gönüller birbirlerinden ayrı değildirler. Bedenler uzak düşse bile onlar yine de beraberdirler. Tıpkı iki kandil gibi kapıları ayrıdır ama Nurları birbirine karışıp birleşmiştir. Dolayısıyla hasret ateşi bedenleri eritiyor görünse de onun nuru gönlü sevgilinin nuruyla kucaklaştırmaktadır. Ki aynata bak. Gece ile gündüz de birbirini kucaklarlar. Sevgiyle birbirlerinin arkasından birbirlerine koşarlar. Onlar görünüşte ayrıdırlar ama hakikatte birdirler. Faydalı olmak ve hizmet etmek için el ele vermişlerdir. Cenab-ı Hak dostlarıyla dostluğu bizlere de nasip eylesin. Onları incitmek bedbahtlığından bizleri ve zürriyetlerimizi muhafaza eylesin. Dünya imtihan sırrı gereği İnkarcılara mühlet yeridir. ayeti i Kerime'de buyurulur: "Ve le kadiz tuhzi'at bir min kabli ke, fa amlaytulilladine kafaru, thum aharthum fakayfakane akab." Andolsun. Senden önceki peygamberlerle de alay edildi de. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Görseydin ki azabım nasılmış. Erra'at 32 Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir maddi güce istinad etmeden İslam'ı tebliğ ettiği Mekke devrinde bir avuç Müslüman sahabiyle birlikte müşriklerin nice alay, hakaret, muhasara, işkence ve zulümlerine göğüs gerdi. Fakat ilahi teyit ve gönülleri ferahlatmak için Cenab-ı Hak, istikbalin İslam'a ait olduğunu nice müjdelerle beyan buyuruyordu. Hz. Mevlana rahmetullahi aleyh, tarihe geniş ufuklu bir bakışla o günlerden İslam'ın ihtişamlı zamanlarına pencere açar, ve edebi lisanla şöyle ifade eder. Allah'ın lütfu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şöyle vaat etmişti. Ey Habibim! Sen ölsen de Kur'an ve İslam dini ölmez. Senin kitabını, senin mucizeni ben yüceltirim. Kur'an'a bir şey katılmaya Kur'an'dan bir şey eksiltmeye ben engel olurum. Ben seni iki dünyada da korurum. Sözlerini kınayanları terk eder, onları hor ve hakir bir hale koyarım. Kimsenin Kur'an'a bir harf ilave etmeye, bir harf eksiltmeye gücü yetmeyecektir. Sen benden daha iyi bir koruyucu arama. Senin şeref ve şanını günden güne artırırım. Senin adını altın ve gümüş üstüne bastırırım. Senin için mescitler, minberler ve mihraplar yaptırırım. Sevgi sebebiyle sana öyle lütuflarda bulunurum ki, senin kahrın benim kahrım olur. Yani senin sevdiğin benim sevdiğim olur. Senin sevmediğin de, ''Benim sevmediğim sayılır.'' Şimdi senin adını korkudan gizli anıyorlar. Namaz vakti gelince gizli namaz kılıyorlar. Lanetlenmiş müşriklerin korkusundan dinin yer altında gizleniyor. Halbuki yakın zamanda ben ufukları minarelerle dolduracağım. Onun üstünden senin şerefli adını insanlara duyuracağım.'' Sana asi olanların iki gözünü kör edeceğim. Kullarım şehirler alacaklar, mevkiler bulacaklar. Senin dinin yerden göklere kadar bütün dünyayı kaplayacaktır. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem! Sen dininin hükmünü kaybedip ortadan kalkacağından korkma. Biz onu kıyamete kadar baki kılacağız. Ey bizim büyük peygamberimiz! Sen sihirbaz değil, sadık bir peygambersin. Allah'ın elçisisin. Musa ile aynı vazifeyi paylaşmışsın. Kur'an senin için peygamberin asası gibidir. Kafirlikleri küfür inançlarını ejderha gibi yutar. Sen toprak altında yatmış uyumuşsan, söylediklerini yani hadisi ve Kur'an'ı Musa'nın asası gibi bil. Senin dinine kast tedenler, senin Kur'an ve hadislerine el uzatamayacaklardır. Ey peygamberlerin şahı! İçin rahat olarak mübarek bir uykuyla uyu. Sen mezarında uyur gibisin, fakat nurun göklere vurmuş. Seninle savaşa girişecekler için savaşa hazırlanmış. Felsefecinin, inkarcıların, sözde film çeken karikatür çizenlerin, din aleyhinde söylediği sözlere, senin yay gibi olan nurun oklar yağdırır, onu susturur. Bu teyidi ilahi eğer layık olabilirsek, biz ümmeti Muhammed için devrimiz için de geçerlidir. Yeter ki biz de o devrin halis müminleri gibi sabırlı, hakikatli, ihlaslı bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cibrilleri hayran eden hidayet, şefkat ve takva kanatları altına girelim. Rabbimiz bizleri hakikati Muhammediye'yi idrak yolunda nasiplendirsin. Bizlere o şah risalete pervane olan ashab-ı kiramın aşkından, fedakarlığından, şuur ve gayretinden, hisseler nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülevves dillerini uzatma küstahlığı gösteren devrin Ebu Cehillerine fırsat vermesin. Onları kendi dertleriyle meşgul ve perişan hale getirsin. Amin.